Merhaba, Avrupa Birliği Enerji Sübvansiyonları Strateji Belgesi'ne göre yenilenebilir enerjinin Avrupa Birliği'nde yaygınlaşmasının ekonomik maliyeti yatırımcılar için daha pahalı hale gelebilir. Rapor Güneş ve Rüzgar Enerjisi için Avrupa Birliği'nde sübvansiyonların mümkün olduğunca çabuk ve aşamalı olarak artması gerektiğini belirtiyor. Avrupa Komisyonu AB Enerji Komisyonu Günter Oettinger, önümüzdeki ayın başlarında Brüksel'de sunulacak bir iç taslak strateji belgesinde Alman parlamentosu, Üst Meclisi'nin güneş sübvansiyonlarını azaltma planını maalesef destekliyor. Güneş ve rüzgarda pazarın maliyetlerinin düşmesi nedeniyle hızla genişlediği, fotovoltaik sistemlerin maliyetinin ise son 5 yıl içinde yüzde %48 düştüğü, açık deniz rüzgar çiftliklerinin yapım maliyetinin de 2008'den bu yana yüzde %12 azaldığı kaydediliyor. Strateji belgesi komisyonu ulusal sübvansiyon ve destek programlarının uyumlu hale getirmeye davet ediyor. Halbuki fosil yakıtlara verilen sübvansiyon yenilenebilir enerjinin anlaşılmaz bir biçimde 4 katı. Dolayısıyla şu anda fiyatlar ucuzdur diye sübvansiyonları kaldırmak yerine çok daha arttırmak gerekiyor. İtalya'nın önde gelen düşünce gruplarından Instituto Bruno Leoni tarafından yayınlanan rapora göre karbon emisyon ticareti sisteminin yerini karbon vergisi almalı. Avrupa Komisyonu'nun yeşil büyümeyi resmi politik olarak hayata geçirmesi için emisyon ticaretinin yanlış bir uygulama olduğu savunuluyor. Raporun yazarları Stefano Klo ve Emanuel Evendram'in 2013 yılında 3. safhasına girecek olan Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi'nin piyasa oyuncularını gerekli teşvikleri sağlama noktasında başarısız olduğunu ortaya koyuyor. Emisyon ticareti sistemi ile ilgili gerekli düzenlemeleri nasıl gerçekleştireceği yönünde Brüksel'de yoğun tartışmalar var. Klo eğer temel hedefimiz ye yeşil yatırımları hayata geçirmek ise karbon vergileri çok daha etkili bir araç diyor. Türkiye Bilimsel Kültürel ve Stratejik Araştırmalar Merkezi TÜBİKAM karbonu emerek küresel ısınmayı önleyen filçmeni ve sorgun bitkilerinin ekiminin desteklenmesi için çalışma başlattı. Tabii ki bu bitkileri tarım alanlarında değil daha çok tarım Arazilerinin rehabilitasyonu, bozulmuş tarım arazilerinin yeniden hayata kazandırılması için kullanılması gerekiyor. Sosyal bilimciler bir demokrasi meselesi olarak nükleer santraller toplantısında bir araya gelecek. 31 Mayıs Perşembe günü İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirecek etkinliği Şeffaflık Derneği organize ediyor. Toplantının amacı toplumun tamamını ilgilendirmesine rağmen teknik ve tartışılmaz bir konu olarak tanıtıla gelen nükleer santralleri Demokrasi, bilgiye erişim, şeffaflık ilkeleri açısından değerlendirmek. Toplantıda açık radyodan tanıdığınız Mahir Ilgaz da Fukushima sonrası dünyada nükleer enerji yaklaşımlar isimli bir sunuşla katılacak. Atık elektrik ve elektronik eşyaların kontrollü yönetmeliği de yayınlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme, elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden kesin olarak bertaraf edilmesine kadar olan süreçte Çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla yapılan teknik düzenlemeleri içeriyor. Böylece ümit ediyoruz elektronik aletlerde çöpü boylamayacak, yeniden geri dönüştürecek. 2013'te mesela büyük elektrikli ve elektronik ev eşyalarının %65'inin geri dönüştürülmesi gibi hedefler söz konusu. Halbuki bunun %100 olması gerekiyor. Güneş enerjisiyle çalışan ilk uçak olan Solar Impulse... Akdeniz'i geçmeye hazırlanıyor. İsviçre'nin batısından kalkıp 20 saat sonra İspanya'ya varacak olan uçağın pazartesi günü de Fas'ın başkenti Rabat'a ulaşması planlanıyor. Güneş enerjisiyle ta 9000 metreye kadar çıkıyor ve uçak gündüz giderken enerjiyi kanatlarından depoluyor. Ve 2003'te yapılmaya başlanan uçak 90 milyon avroya mal olmuş fakat... 2010'da 24-26 saatlik uçuşta ilk kez bir rekor kırdı güneşle uçan uçak olarak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Los Angeles'ta naylon poşetler yasaklanıyor. Yaklaşık 4 milyon kişinin yaşadığı Los Angeles kenti 7500'ün üzerinde iş yerinin etkileneceği yasağın bir yıl içinde yürürlüğe girmesine karar verdi. Bu tabii ki çok çok iyi bir haber. Dükkanlar yıl sonuna kadar alışverişte müşterilerine sundukları naylon poşetleri tamamen kaldıracaklar. Müşteriler kendi çantalarını yanlarında getirecek veya 10 cent karşılığında kağıttan torba satın alacak. Dolayısıyla geri dönüşüm sonucunda okyanustaki plastik de etrafımızdaki kirlilik de ortadan kalkacak. Türkiye'de de bunun bir an önce artık hayata geçilmesi gerekiyor. Hem dükkanlarda hem marketlerde plastik poşet kullanımının yasaklanması en doğru karar olacak ülkemiz için. Bu konuda biz belediyelerden de ama aynı zamanda kanun yapıcılardan da meclisten de acil bir hareket bekliyoruz. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.